Mehmed Aki fars sabah namazı için Sultan Ahmet camiine gidermiş. Her gidişinde de yaşlı bir adamın kendisinden önce gelmiş olduğunu görürmüş. Ne kadar erken varırsa varsın camiye bu durum değişmiyormuş. Yaşlıdan mutlaka camiye ondan önce gelmiş bulunuyormuş. Ancak bu yaşlı, piri fani, nur yüzlü adam hiç durmadan ağlamakta gözyaşı dökmekteymiş. Bundan sonrasını Mehmet Akif şöyle anlatıyor. Bu yaşlı insanın yanına bir gün sokuldum ve neden durmadan ağladığını sordum. Ona Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin enginliğini anlattı. Ama o yine ağlamasına devam etti. Bana... Derdimi tazeleme git, dedi. Ben ısrar ettim, çaresiz kaldı ve yine gözyaşlar içinde bana şunları anlattı. Ben, dedi. İkinci Abdülhamit zamanında binbaşıydım. Ailem çok zengindi. Bir subaydım, kışladan ayrılamıyordum. Ancak bir gün annemin ve babamın ardı ardına vefat haberlerini. Ailede de benden başka da işlerimizi evirecek, çevirecek kimse yoktu. Çiftlikler, dükkanlar, mağazalar ortada kalmıştı. Hemen sadarete bir dilekçeyle müracaat edip istifa etmek istediğimi bildirdim. Sadaretten gelen cevap menfiydi. İstifam kabul olunmamıştı. Ben ikinci, ardından üçüncü bir müracaatta daha bulundum. Ama her defasında aynı cevapla karşılaştım. Bunun üzerine hünkara müracaata karar verdi. Bu kararımı sadarete de bildirdim, isteğim kabul edildi ve mabeyne alındım. Durumumu hünkara daha açık anlattı. Elimden geldiğince mazeretimin meşruluğunu ispata çalıştım. Hünkâr istifa talebimden hiç hoşlanmamıştı. Yüz ifadesinden bunu anlamak hiç de zor değildi. İsteksiz bir halde yüzüme bile bakmadan elinin tersiyle işaret etti. ''Git seni istifa ettirdik.'' dedi. Ben sevinerek huzurdan ayrıldığım eve döndüm. Ama o gece bir rüya gördüm. Rüyamda Osmanlı ordusu tabur tabur... Bölük bölük geliyor ve alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme teftiş veriyordu. O ordu ki kısa bir süre sonra bütün cihana karşı kavga verecekti ve bu ordunun teftişini de bizzat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyordu. Yanında dört büyük halife olduğu halde efendimiz önünden geçen bölük ve taburları teftiş ederken Ondan bir adım geride edep ve terbiye içinde de boynu bükük halde Abdülhamid Cennet mekan bulunuyordu. Derken Benim tabur geçmeye başladı. Ancak Tabur dağınıktı. Başların da kumandanları yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce Abdülhamid Cennet mekana döndü. Bu birliğin kumandanı nerede? Diye sordu. O da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 ''Ben ağlamayayım da kimden ağlasın?''